İsmi Sübhane. Selamü aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu ebeden daima. Aziz sıddık kardeşlerim. Evvelen 80 sene bir manevi ömrü bâki kazandıran şuhuru selasenizi ve mübarek kutsi gecelerinizi ve Leyle-i ve Leyle-i Miracınızı ve Leyle-i Berât'ınızı ve Leyle-i Kadrinizi ruhu canımızla tebrik ve her bir nurcunun manevi kazançları ve duaları umum kardeşlere hakkında makbuliyetini rahmet-i ilahiyeden rica ve hizmet-i nuriyede muvaffakiyetinizi tebrik ederiz. Saniyen tesemmüm vesilesiyle nisyana mutlak hastalığının musibeti benim hakkımda bir nimet ve merhamet hükmüne ve bazı hakikat keşfine bir anahtar olduğunu bana çok acımamak için haber veriyorum. Fakat yine duanızı ruhu canımla rica ediyorum. Evet, şimdi Sirac'ın Nur başındaki münacatı okudum. Ülfet ve adet ve yeknesaklık perdeleri altında çok harika hakikatler gizleniyor gördüm. Bilhassa ehli gaflet ve ehli tabiat ve felsefenin dinsiz kısmı bu adetullah kanunlarının perdesi altında çok mucizatı kudreti ilahiyeyi görmeyip dal gibi bir hakikatı, Zerre gibi bir adi esbaba isnat eder, yükletir. Kadiri mutlakın her şeydeki marifet yolunu seddeder. Ondaki nimetleri kör olup görmeyerek şükür ve hamd kapısını kapıyorlar. Mesela bir tek kelimeyi aynı anda milyon, belki milyar kelime olarak cilve-i kudret sayifi havada istinsa ettiği gibi İleyhi yes'adül kelimut tayyib ayetinin remziyle her kelimeyi tayyibe bütün küreyi havada birden, adeta zamansız kalemi kudret ile istinza edildiği gibi manevi ve makbul hakikatların bir yazar bozar tahtası hükmünde olan küreyi havada kudretin acib bir mucizesinin zamanı Adem'den beri ülfet perdesi altında ehli gaflet nazarında saklandığı gibi şimdi radyonamı verdikleri aynı hakikat ile sabit olmuş ki içinde hadsiz bir ilim ve hikmet ve irade bulunan Gayri mütenahi bir kudret ezeliyenin cilvesi her zerrey havaide hazır ve nazırdır ki hâsiz ayrı ayrı kelimeler her bir zerrey havainin küçücük kulağına girip incecik dilinden çıktığı halde karışmıyor bozulmuyor şaşırmıyor. Demek bütün esbab toplansa tek bir zerrenin bu vazifeyi fıtriyesindeki cilveyi kudreti kutsiyi hiçbir cihette yapamadığı ve bu her zerrenin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 çam ve incir ağacı gibi binler harika sanatları tazammun eden bir mucize-i kudreti, nohut gibi iki çekirdeği gösterip, bunlar bundan olmuş demek veya küre havayı bir konferans meydanı ve zemin yüzünü bir dershane ve bir mektebi irfan hükmüne getiren ve hadsiz nimetleri tazammun eden ve hadsiz şükürler ile mukabele etmek lazımken ve beşerin saadet ebediyesindeki, İhsanat-ı İlahiye'nin bir muaccel numunesi. Haşiye: Bu kelimede büyük bir hakikat hazinesinin anahtarına işaret var. Ve hiçbir şüpheyi bırakmayan ve doğrudan doğruya hazine-i rahmetten ihsan edilen bir hediyeyi Rahmaniye'ye radyo namını takmakla bu elektrik ve havanın temevvücaatı namını vermek ile o yüzbin bin nimetlere küfran perdesini çekmek Aynen o misal gibi maddi ve ehl-i Dalâlet'in hatsiz bir divanelikleridir ki hatsiz bir cinayet olup hatsiz bir azaba onlara müstahak eder. İşte kardeşlerim hakikaten bugün Sirâcun nurun başındaki münacatı tasfih niyetiyle okudum kuvve-i hafızam tam söndüğü için birden o münacatın hakikatlerine karşı güya 80 yaşındayken. Yeni dünyaya gelmişim gibi birden ülfet ve adetleri bilmiyor gibi o malum adetler perde olamadı. Kemal'e şevkle tam istifade edip okudum. Pek harika gördüm ve anladım ki gizli düşmanlarımız bir kısım resmi memurları aldatıp Sıra-i ahirini bahane ederek müsaderesine yani başındaki münacatın intişar etmemesine çalıştıklarına kanaatim geldi. Rehberdeki hüve noktesi gibi bu münacaat da Sirac'ın Nura dinsizler tarafından hücumunun bir sebebidir. Salisen size bütün ruhu canımızla müjde veriyoruz ki nurculardaki tam ihlas ve hakiki sadakat ve sarsılmaz tesanüt vesilesiyle başımıza gelen bütün musibetler hizmet-i imaniyemiz noktasında büyük nimetlere çevrilmiş ve perde altında hatır o hayale gelmeyen nurun fütühatları oluyor.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 Hayat vücut gibi doğrudan doğruya kudreti ilahiyenin perdesiz tecellisi bedahetle göründüğüne bir delil budur ki şimdi bu makinecikteki tırnak kadar bir hava manevi az bir nur yalnız bu mevlitten gelen kelimeleri dinler söyler değil belki binler milyonlar kelimeleri aynı anda dinler söyler ki Dinler istasyondaki ayrı ayrı kelimeleri şimdiki işittiğimiz kelimeler gibi işitir ve işittirebilir, bize söyleyebilir. Demek en cüzi, en külli olur. Hem o küçücük, parçacık hava küreyi hava kadar vazife görür, en küçük, en büyük küreyi hava kadar büyür. Eğer cilveyi kudreti ezeliğe verilmezse, öyle acip bir hurafeli tezat olur ki hiçbir hayale gelmez. Bir şey zıttına inkılabı muhal olduğundan böyle binler derece en cüz'i zıttı olan en küllîi olmak, en küçük, en büyük olmak, en camit, cahil, şuursuz, aciz, en muktedir, en dirayetli ve iradetli ve şuurlu olmak lazım gelir ki yüzer tezat ve muhaller ve hurafetler içinde emsali bulunmaz bir hurafedir.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 bu meleikenin tespihati adedince her kelime-i tayyibe hava sayfesinde yazılıyor. Kürey hava diyor ki: Bu hadis benden veya bana nezarete memur melekten haber veriyor. Çünkü insandaki bütün konuşmalar vesair bütün hadsiz sesler karışmaları içinde karıştırılmadan tam hurufatı ile ve söyleyenlerin şiveleriyle mümtaz sesleriyle söylenmek gösterir ki Külli bir şuurla yapılan bu iş yalnız tek bir zerrenin vazifesi ne bana yani küreye havaya ve ne de bütün esbaba vermesi hiçbir cihet imkanı yok. Demek her yerde hazır nazır ehadiyet cilvesiyle ve içinde ihatalı bir irade muhit bir ilim bulunan bir kudret ezeliyenin cilvesidir. Buna milyonlar şahitlerinden birisi radyodur. 13. sözde hikmeti Kur'aniye ile hikmeti felsefeyi müvazene bahsinde denilmiş olan meselenin meali budur ki felsefeyi insaniye gayet harikulade mucizatı kudreti ilahiyenin mucizatı rahmeti üstüne adiyat perdesi çeker. O adiyat altındaki vahdaniyet delillerini ve o harika nimetlerini görmüyor, göstermiyor. Fakat adetten huruç etmiş hususi bazı cüz'iyatı görür, ehmiyet verir. Mesela, hilkat-ı insaniyedeki kudret mucizelerini görmüyor, ehemmiyet vermiyor, fakat kaideden çıkmış iki başlı, üç ayaklı bir insanı görüp istirap ve velveley hayret ile nazar-ı dikkati celbeder. Küllî, umumi mucizatı adet perdesinde saklar. Cüz'î ve kanundan çıkmış ve taifesinden ayrılmış maddeleri medar-ı ibret yapar. Hem mesela hayvandan insandan yavruların pek harika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 Memedeki âb-ı Kevser gibi rızkında onun gibi binler mucizat, rahmet ve ihsan var. Felsefeyi beşeriye görmüyor ki, şükür etsin. O Rahmanur Rahimi tanısın, şükür ile mukabele etsin. İşte hikmeti Kur'an'ye, o adiyat perdesini yırtar, o külli umumi harika mucizeleri ve fevkalade nimetleri beşere ders verir. Allah'ı tanıttırır, külli şükür namına ubudiyete sevk eder. İşte felsefeyi beşeriyenin en acip, en antika hatasından birisi de şudur ki, cüz'i ihtiyarisi ve iradesi, en zahir ve küçük fiili olan, söylemeye kafi gelmiyor, icat edemiyor. Yalnız havayı harflerin mahrecine sokuyor. Bu cüz'i kes bile Cenab-ı Hak, onun o kesbine binaen o kelimatı eder. Havaya da binler nüsha yazar. Bu kadar icattan insanın eli kısa olduğu halde, bütün esbabı kainat aciz kaldıkları bir harika külllli mucizatı kudrete, beşer icadı namını vermek ne kadar büyük bir hata olduğunu zerre kadar şuuru bulunan anlar. İşte bunun bir misali, yüz bin harikaları tazammun eden bir kanun ilahiyi beşerin istifadesine vesile olmak için bir keşfiyat yani fiili dualarına bir nevi kabul hükmünde bir ilhamı ilahi ile keşfolan radyo ile beşer istifadesine vesile olan bir çare acizi mutlak bir insana ha radyoyu filan keşif icat etti ve elektrik kuvvetini buldu ve bazı keşifçiler beşerin kafasını okumak için bir madde icat etmeye çalışıyorlar Evet, Cenab-ı Hak bu kâinatı insana lazım ve layık her şeyi içinde halk etmiş bir misafirhanedir, ziyafetler nevinde, bazı zaman ve asırlarda gizli kalmış nimetlerini dua fiili olan telahuku efkardan ileri gelen taharriyat neticesinde ellerine ihsan eder. Buna karşı şükür etmek lazım gelirken bir küfrân-ı nimet nevinden adi aciz bir insanın icadı.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 Mahlukata manayı harfiyle bakmak elzemdir ki insan insan olsun. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Bismih subhanahu ve emmi şeyin illa yusabbihu bihamdihi ve bihi nestain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daim. Aziz siddık kardeşlerim. Evvela bugünlerde günlerde sure-i Ankebût'ta Meselullezina ittahadu min dunillahi awliya ka meselilankabut ittahadet beyten ve in evhana elbuyuti lebeytulankabut law kanu ya'lemun Ayetini okurken birden şiddetli bir vehim geldi ki en zayıf hane örümceğin hanesidir. Allah'a şerik yapanlar faraza bilseler yani İmana gelmeyen Kureyş rüesaları eğer bilseler manasında olan bu ayetin belagatına münasip bir vaziyet görülmedi. Birden aynı zamanda Zülfikar Mucizatı Ahmediyeyi tahsisi için açtım. Birden şu satırlar nazarıma ileşti. Birinci hadise Manevi tevatür derecesinde bir şöhret ile Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam Ebubekir Sıddık ile küffarın taziyikinden kurtulmak için tahassün ettikleri Gara Hira'nın kapısında İki nöbetçi gibi iki güvercinin gelip beklemeleri ve örümcek dahi perdedar gibi harika bir tarzda kalın bir ağ ile mağara kapısını örtmesidir. Hatta rüesâ-i Kureyş'ten Resul Ekrem Aleyhissalatu eliyle Gazvey Bedir'de öldürülen Übey İbn Halef mağaraya bakmış, arkadaşları demişler: "Mağaraya girelim." O demiş: "Nasıl girelim?" Burada bir ağ görüyorum ki Muhammed aleyhissalatu vesselam tebellüt etmeden bu al yapılmış gibidir. Birden bu ayet-i kerimenin iki harfinde yani lev harflerinde bir mucize gördüm ki benim vehmim yerine yüksek bir lemvai icazı bildim. Şöyle ki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 en zayıf bir hayvana mağlup olacaklarını faraza bilseydiler bu cinayete ve bu suikasta teşebbüs etmeyeceklerdi. İşte el-yevme nunecike bi bedenike ayetinde bir ile bir mucizeyi tarihiye gösterildiği gibi haşiye mucizat-ı Kur'aniye'de el-yevme nunecike bi bedenike ayetiyle gark olan Firavuna der Bugün gark olan cesedine necat vereceğim demesiyle umum firavunların tenasüh fikrine binaen cenazelerini mumyalamak ile maziden alıp müstakbeldeki ensali ati'nin temaşagahına göndermek olan ibret ibretnüma bir düstur hayatiyelerini ifade etmekle beraber şu asrı ahirde o gark olan firavunun aynı cesedi olarak keşfolunan bir beden o mahalli Gark denizinden sahile atıldığı gibi zamanın denizinden asırların mevcelerinin üstünde şu asır sahiline atılacağı mucizane bir işareti gaybiye ifade eder. Haşiyenin haşiyesi Bu asırda ecnebiler aynı firavunun cesedini bulmuşlar, müzehanelerine götürdükleri ceridelerle neşredilmiştir. Mekke'de nazil olan bu surenin de bu لو كانوا ayetinde görülen remz ile Gâr ı Hira hadisesinde harika bir hıfz-ı ilahiye ve ihbar-ı gaybi nevinden bir mucize-i işaret ile bir lemay-i icaz gösterip o sureye Ankebut namı vermek ve onun ehemiyetsiz ağına ehemmiyet vermek tam yerinde olup bu ayete gelen şüphe ve evhamları esasıyla reddettiğini gördüm. Cenabı Hakk'a hassiz şükrettim ki Kur'an'ın surelerinde ve ayetlerinde hatta cümlelerinde ve kelimelerinde de icaz lamaları olduğu gibi harflerinde de vardır bildim. Elbakî hul -el hasta kardeşiniz Sayit Nursî